Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Nasır Suresi. Yani İzaça Suresi. Sürelerin isimleri var. Bir sürede hangi konu ya da hangi kelime daha özri taşıyorsa o süreye o isim veriliyor. Bu sürede de ve Nasru kelimesi geçtiği için bu sürede Nasr suresi deniliyor. Bu mübarek sure kısa surelerden Bediye'nin nazili olan son surelerinden birisidir. Mekke'nin fethinden önce nazil oldu. Burada Mevla buraya bizlere. Esneizbillah, Bismillahirrahmanirrahim. اِذَا جَاءَ نَسْلُ اللّٰهِ وَالْفَتْهُ geldiği zaman اِذَا vakit için geliyor e, şarjına gelebiliyor buradaki iza'nın anlamı vakit için اِذَا geldiği zaman نَسْلُ Allah'ın cil-i cali, nusreti, nusret, yardım anlamına geliyor. Bu nusret kelimesi daha ziyade genellikle düşmana karşı kullanan bir terimdir bu. Demek ki düşmana karşı Müslümanlara Allah'tan yardımı geldiği zaman ve Fetu bir de fethin fetin zamanı vakti Gelince. Şimdi gelinim inşallah tabii açıklamasına. Çünkü Kur'an-ı Kerim Allah'a keram-ı Celle öyle birkaç Türk'e şey karşılığı ile anlamı verilmez, anlaşılanmaz. Mekke'nin fethinden önce Müslümanlar Medine'de İslam devletini kurmuşlardı. Fakat her zaman için Mekke'den Medine'deki Müslümanlara bir tehdit devam ediyordu. Arabistan'daki bütün de hepsinde gözü Mekke'deki müşriklere bağlı idi. O zamanki Arap inancına göre özellikle Şil olayından sonra Biliyorsunuz, Fiyorosu geldi Yemen'den, Kabe yıkmak için, onlar Rabbim kuşlar gönderdi, ebabi kuşlar onlara geldi, taş attılar, helak oldular. Bu olay, açıkça gören bir mucizeydi. Bundan sonra, Arapların gözü kulağı, Mekke'deki müşkürde idi. Onlara göre, Mekke ehli, Allah'ın korunmasında idi. Yine onlara göre, Peygamberimizin yolda yanlıştı onlara göre. Bu için Mekke'nin fethi demek bütün Arapların kalbinin fet anlamına geliyordu. Yalnız Allah'ın yardımının gelmesi, fethi fütuhat. Nedir fütuhat muhteremler? İslam'a düşen bir beldenin İslam'ın eline geçim anlamına geliyor eğer İslam ülkesine bir yerden sürekli saldırı olursa bu yalnız tabi savunmayla olmaz bu. Ne gerekiyor? Oradaki fitnenin yok edilmesi gerekiyor. İşte buna da fetih deniyor buna da. Yalnız bunların gelmesi Allah'ın yardımının gelmesi ve fetihlerin gelmesi neye bağlı? Vakite bağlı, zamana bağlı. Burada ne geliyor? İdâ câeh. Bunların vakti geldiği zaman. Demek ki vakti gelmeden önce ne kadar Müslümanlar bilinçli de olsa, başlarında yetenekli kişiler de bulunsa yine bunlar gerçekleşmiyor muhtemelenler. Hatta o anda Müslümanların başında peygamberler bile olsa yine Fetih yardım gerçekleşmiyor. Ancak ki Allah'ın Celle Cale'yi belirlediği vakit geldiği zaman kaldı beyzavi tefsirinde. Bununla ilgili şöyle bir ibare var. Aynen ibare okuyayım inşallah. Diyenler mukadderat Mukadderat tabir olunan bütün meseleler Mütebeccüh Bunlar tebeccüh ederler, yönelirler, gelirler. Minel ezel, ezelden levkatihel muayenet illaha. allah Teala Mevlamız önce iradesiyle takdir buyurdu. Takdir belirledi, kesin bunlara Mevlam karara bağladı. Henüz yerler gökler yokken daha. Meriteli yok daha. Türk Kur'an'da buyuruluyor bu Nun suresinde Nun vel kalemi vema yesturun diye de geçiyor. Rabbim'in yarattığı kalem. Tabii kalem aklımıza böyle şey gelmiyor. Tükenmez kalem gelmiyor aklımıza. Belki bilinçli bir melekti de. Ama adı kalem diye geçiyor arada. Ona Mevla'nın buyururdu yaz. Üktüb ya kalem yaz alem titredi. Ya Rabbi ne yazayım? ve ona ilmi verdi. Ne o yüzden kıyamete kadar hepsini benim yaz buyurdu ona. İşte böyle bu tefsiri kaldı Bezabi'de. Ezelde takdir olunan, yazılan yazılan ne oluyorlar? Bunlar ezelden ilâ evkat yen muayenet illeha bunların muayyen yani bunların belirlenmiş vakitlere geldiği zaman bunlar dünyada kuvvetlenen fiile çıkıyor bunlar. Yani bedene geliyor bunlar. Yazılır yazılmış. Yazılmış. Muhattik ence dünyada belirli vakitlere geldiği zaman bunlar medene çıkıyorlar. Fetekrabi minha şeyyen fe şeyyen. Ve bunlar şeyen şeyyen. Tedricen. Böyle yavaş yavaş bedene geliyorlar bunlar. Şöyle görme gerekirse, mesela bahar mevsiminde meyve ağaçları önce bir gelişme dönemine giriyorlar. Kışın iskelet gibi kurkem gibi olan ağaçlar vakti gelince, vakti gelince hemen meyvesi bir anda vermiyor bunlar. Önce bir canlanma alameti bunlar oluyor beraber. Tutma arameti oluyor bunlarda. Çiğ açıyorlar, yata tınıyorlar, tomucuk oluyorlar. Böyle ne oluyor? Şeyin şeyin böyle. Yani tediricen böyle, yavaş yavaş. Allah'ın tabi ettiği vakitte bunlar oluyorlar. Vakit gelince oluyor, meyve oluyor. Tam oluyor meyve. Toplanmasa bile kendi yere düşüyor diye. Ama bir meyvenin vakti gelmeden önce insanların ne kadar çırpınsa da olmaz mı? Olmaz muhtemelidir. Bunun gibi insanın evladının olması da yağmurun yağması da her ne olacaksa hepsinin bunların belirli vakitleri vardır. İnsan ne kadar çırpınsa çırpınsın bir şey vakti gelmeden olmaz. Nasıl oluyor bunlarda? Ez Rabbina <gülüyor> şeyen fe şeyen şeyen şeyen böyle. Tedricen böyle oluyorlar. Ve kad kuruben nasru min vaktihi. Bu da şöyle diyor. İşte Allah Celle Celalü nusretinin yardım vakti artık yaklaştı. Bu süre gence bunu nişaretti. Fekun <gülüyor> peygamberimize hitap ediyor buraya yani. Mutarraken li vrudihiye. Artık Allah'ın yardımı gelmesi vakti yaklaştı. Buna hazırlan yani önlemini al sende kul olarak. Allah'a ne zaman yardım eder? Müslümanlara acaba muhteremler. Ona bakım edin şimdi. Kur'an'ın yanında bir süre var. Adı Muhammed Suresi adı. Hamilerden sonra o süre gelir orada. Orada Mevla buyuruyor Rahim ya eyhellezina amenu in tensurullah yenzurkum elallah taala. Ey müminler, iman Allah bir dine inananlar. İn tensurullah sizler Allah'ın celaliu dine yardım ederseniz. <Sessizlik> i̇n buraya şav singele İn tensurullah Sizlere Allah'ın dine yardım ederseniz yansur hüküm Allah da size yardım eder. Demek ki Allah Tanrı'nın yardımının burada bir şartı var. Burada böylece. Eğer Müslümanlar yaptığı yerden Allah yardım etsin, Allah kurtarsın demekte de bu iş olmuyor muhtemelenler. Olmuyor. Eğer olsaydı peygamberler oturup dua ederlerdi. sabır amin derlerdi. Ne kadar dünya. İmtihan yedir mi bu dünya? Olmuyor muhtemelen efendim. Olmuyor. Bunun için peygamberler koşuyorlar, koşuştururlar. O çöl doğasında, sıcak kızın güneş altında hep İslam'ın tebliği gitti bunlar efendim. İşte demek ki şart olmadan meşrut olmaz diye bakın efendim. Meşrut sonuç. Mesela kibritin alel olması gerekiyor. Ama kendi almaz gibi Kibit alev almaz. Bunun bir şartı var. Nedir? Kibit ucunun kutuya bir sürtüşmesi gerekiyor. Bu şartına geldi mi o zaman meşhur deniyor. Onu da muhtemelen efendim. Demek ki eğer Müslümanlar Allah'ın dine yardım ederse Müslümanlar İslam'ın çoğalması için e, bilinçli Müslümanların çoğalması için İslam'ın yaşarması için Müslümanlar Allah'ın dine yardım ederlerse İla samimiyle... yalnız hüküm Allah'a yardım eder. Yani tek şart bu. Tek şart bu. Yani... ...İslam düşmanlarının... ...zayıf olması şart değil. Yani dünyaya... ...hangi güç hakim olursa olsun. Yani Hristiyan, Yahudi... ...ateşist kim olursa olsun... ...dünyanın süper gücü kim olursa olsun... Ellik silahın cinsisi şekilde ne olursa olsun önemli değil bunlar. Önemli değil bunlar. Veyla buyuruyor, sizler Allah'ın yardım ederseniz size yardım eder. Peki düşman kuvveti sende olacak. Her yani günümüz önemli değil, muhtemelen. Teknolojide gerçekten akıl almaz bir derece oluşmuşlar bunlar. Ne olacak onlar? Mevlam buyuruyor bunun da Ali İmran ayet 160'da. <gülüyor> İn yansurikumullahu Kumur'da muhatap müminler. Ey müminler Allah size yardım edersen felâ galibelikum kimse size galip üstün gelemez. Allah yardım ederse Allah yardım etti mi sizlere kimse galip gelemez üstün gelemez. Allah yardım ederse Demek Allah'ın yardımı oldu mu kesindir. Burada Bedir Savaşı ile ilgili bir hikaye kerime alacağım. Allah'ın yardımı ne gibi olabiliyor tabii bir örnek olarak burada. Enfar suresinde bu da aldığım ayet 9 onda. İnni teşhedü bi Rabbikum fe isticabaleküm. Bedir Savaşı başlamadan önce Müslümanlar Allah çok yalvardılar. Özellikle Peygamber Efendimiz, peygamberler. Peygamber, Peygamber seçilmeye kapandı. Çok Allah dua etti. E peygamberimizin en çok şöyle okut peygamberimiz. Ya Hayy Ya Kayyum, Ya Hayy Ya Kayyum. Hep böyle dua Ya Hayy Ya Kayyum, Ya Hayy Ya Kayyum. Hazreti Bekir de Peygamberin başından duruyor. Artık Hazreti Bekir yüreğe bere yandı. Ya Allah, bu kadar üzme kendine. Allah yardım eder diye peygamberimize bir tesir vermeye çalışmıyor. Neden peygamber bu kadar Allah'ın duana dua, dua Şartlar tam Müslüman aleyhine şartlar. Düşman 3 katı fazla Müslümanlardan. Müslümanlar üçte biri sayısal kişi olarak. Fakat bir de bunun dışında düşmanın müşriklerin yer yani ordunun ayrı üstünlüğü var. Onlar binekte onlar, altı debeli. Düşünün ki kişi piyade yerde, kar debe üzerinde. E ona nasıl yunusa savaşıyor onlar? Ancak ayağına vurabiliyor yerde. Karşıki tepeden başlayacak bir şey yok. Sonra bir de silah bakımında. Evet o zamanlarda kılıç, ok, kalkan vardı ama. E, Müslümanlarında tek kılıçları vardı. Ne demek tek kılıç? Kırılabiliyor. Çünkü karşıya kalkan var. şili kalkan tutuyor. Onu vurdu mu kılıç yan dönüyor. Kırılıyor muhteremler? Yedi kılıç yok Müslümanlara. O kadar Müslümanlar da yani şartlar Müslümanların tam aleyhinde o güne böyle. Sayısı olarak üç katı fazla müşrikler. Deve yüzüne attı bunlar. Yukarıdan tepeden kılıç indiriyorlar. Sıcaylıydı. Sıcaylılar çok kılıçlar okları da. Zürhullar kendileri de. Müslüman Allah'a dua ettiler. Peygamber başlamak üzere. Feşrecaha böyle kum. Allah buyuruyor. Allah duanızı kabul etti. Enni Allah şöyle buyurdu peygamberimize. Mümmidikim size yardım edeceğim. Habib Muhammedim. Diye memekte bir Bir elfi mi meleketi murdifin bak. Bin tane melek gelecek murdifin. Arkası arkası melek gelecek. Yardım bulacak bu şekilde. Demek ki Allah'a tercih edersen Mevla Müslümanlara meleklerle gelip savaşa katılıyor muhtemelen der. Meleklerle geliyorlar. Böyle. Ve beylerin müşrikleri dediler ki onlar biz elleri de Müslümanlara yenirmedik ama dediler başka bir varlıklar vardı. Meleklerle geldiler at üzerinde. İr'i atlar üzerinde. Göpten geldiler. Şimdi Melek ne yapabilir? Muhtemelen? Burada önce bin tane melek geliyor. Sonra üç bin beş ayrı melekte de geliyor başka. Aslında bir tek melek bir ordu yeter. Bir melek muhtemelen. Şimdi üstüne günümüzdeki savaşta teknoloji olarak düşman ne yapıyor? Düşman karşı tarafı önce haber sistemini bozuyor. Yani bugün teknolojide Düşman ne yapıyor? Daha üstün durumda olan düşman, karşı tarafının haber sistemini bozuyor, e, cihazını bozuyor, bozuyor muhterme balecim. Meleklerin abalar, melek de insanın beyindeki sistem bozuyor muhtemelen. bak, melekler melek insanların bey sistemi bozar. Kişi bakar görmez ama beyin tüm görme beyindeki mekâna bağlıdır. Evet, göz meri şuna buna vardır. Birkaç tabaka vardır. Asıl görme merkezi beyinde merkezde İşte nasıl ya bugün düşman ee, bir istibaratı haber bozuyorsa, tesislerini bozabiliyorsa, melek insanın beyindeki sistemi yok ediyor, imadi ediyor, iptal ediyor demir Düşman bakar görme mi Dinler duymaz mı Mete düşman beri Yani bir melek doğdu mu habere bir şey yapar. Düşman uça mı geliyor? pilotun beynir iptal etti mi uçak düşerken tarafından. Ne kadar düşmanın teknolojisi üstün olsun ama sonuçta iş insanda parmakta Yani tuşa bir parma basacak, düğmeye parmak basacak, ne yapacak? Tam bomba atacak ya da yerden füze gönderecek. Bunu kim yapacak ama insanın bir parmağı. Parmak nereye bağlı? Beyne bağlı Beyne bağlı. İşte Allah da dilerse bak Mevla Muhtemelen bir mele gelir, düşmanın beynini iptal eder. Fakat Mevla Muhtemelen buyuruyor, Allah-u melekleri de göndermesi de illa büşra. Ancak sizlere bir müjde olmak üzere. veli tatminne bir kulu bükün kalbiniz tatmin olsun diye Allah buyuruyor bakınız. Haşe Allah-u melek ihtiyacı var Allah-u Teala'nın aslanı. Veylam buyuruyor ya, evet Allah-u Teala melek gönderdi. Ne işin? İlla büşra ancak Müslümanlar sevinsin der. Melek de yardıma geliyor diye. Verip tatminle bir kulübü kim? Kalpler de böyle mutmain olsun. Yani Kalp hoplaması yerinden. Ses yapmasın kişiler. Sakinleşsin kalplerde ve men nasru illa min indillah. Asla yardım ancak Allah'tan. Yani meyete gelmeden, hiçbir şey gelmeden Mevla dilediği anda Mevlam Allah yardım ettiği anda bir topluluğa ona hiçbir güç üstün gelemez. Kesin mi? Kesin mutabık. Kesin mi? kesin bu şekilde böylece bu. Demek ki yalnız burada öğlen şart başlıyor. Allah'ın yardım gelmesi için neydi bu şartta? Allah'ın dine yardım ederseniz uyuşuk olmamak muhteremler. Yalnız dünya rahatın refahın düşünmemek gerekiyor bakınız. Aman biraz daha fazla çişeyim, eşyam daha güzeli olsun, evim daha süslü büsü olsun... Ayak amım müsibüse olsun, şu büse olsun dersek, eğer dünyaya dalarsak, dini ihmal edersek o zaman Müslümanların durumu bugün yeryüzünde belli hatırlanır belli. İslam çoğu ya açık şey işgal altında ya da örtülü işgal altında. Yani evet, bir açık örtülü işgal değil belki de gene parmaklar dış eller yönetiyor, örtülü şekilde işgal altında. Demek ki ne gerekiyor Müslüman yanıtta? Müslümanların dine, İslam'a saçmaları gerekiyor. İkincisi, vel fethu. Fethi geldiği zaman. Buradaki vel fethu'da eliflam var. Yani ve fethun değil de vel fethu, eliflam var. İki anlama geliyor. Bir cins için. Kütüvatların vakti geldiği zaman. Buradaki heliflerim ah anlamına göre bu da Mekke mükerreme'nin fetih anlama geliyor. Mekke'nin fetih. Kur'an-ı Kerim'e Mevla buyuruyor Mekke hakkında Ümmel Kura Mekke mükerreme bütün bellerin anası anne özü ne kadar yeryüzünde şiirler varsa Tabi kısım battı gitti, yarışma alınları alınlar kuruldu. Mekki'ye mükerreme, hepsinin bunların anası Ümmülü Kadın Efendici. Yine Mevla'm buyuruyor, ve hazel beledil emin, emin belde, güvenin tek belde, Mekki'ye mükerreme. Kıramete yakın, her şehir batacak, helak olacak, bir şey olacak, en son Mekke kalacak. En son Mekke kalacak. Mekke'de bir defa deprem oldu. Bir defa deprem Mekke Mükerreme'de. O da Peygamber'in zamanında, aynı zamanda. Büyükken Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke'de yanında Hazreti Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman hastaları varken, Mekke'de gezerlerken bir tepeye çıktılar. O anda Mekke Mükerreme'de bir deprem sartlama başladı. Peygamberli bir asla denek vardı. Peygamberimiz eller de, denekle yere vurdu. Yani dağ tep dağ üzerinde. Şöyle vurdu. Ya cibalı kufi ya da dur sallanma sarsılma. Resjulla emre diyor onun hürmeti kırıldı değer şey. Emre diyor bak. Ya cibalı kufi dağ dur dur sarsılma. iki ne büyükün ve Sıddık'ın ve Şehid'in buyurdu. Üzerinde bir Nebi, bir Sıddık, bir üzerinde sallanma buyurdu. O zaman Hazreti Osman'ı anladık onlar onlar şehit olacaklar. Ama o zaman Allah'a Çünkü Nebi, Peygamberimiz Sıddık, Hazreti, belliydi. Bu işte buyurdu. Bekir'in mükerreme emin güvenilir belde. Bu Belledir. Burada Mevlam buyurdu, ve Mekke mükerremenin de fethinin de vakti geldiği zaman. O gün için Mekke'nin feth olunması yani hayal edilemez bir idi. Çünkü Hicret'in 5. yılında hende savaş yapılmıştı. Mekke'den gelen ordu Medine'ye saldırıya geçince Müslümanlar Çıkıp savaşamadılar bile. Hendeterek kazıldı. Toprak beri atıldı. Ancak ki yattılan yerde bir savurma savaşı yapıldı. Düşman diye geçemiyor da şekilde. Bu arada kalkıp da mekkenin fethedilmesi düşünemezdi bir o anda. Ama Allah taraf buyurdu. Ya Muhammed'im, Habib'im Allah'ın yardımı geldiği zaman ve fethin de vakti geldiği zaman Gör ey tenase. İnsanları göreceksin ki ya da huluye gelecekler şeydini Allah dinine efvacen efvacen. Efvac şevcin çoğulu. Şevc Arapçada cemaati kesire deniyor bana. Yani büyük toplumlara fevş fevş denir böylece. Efvacla bu şevzin çoğulu yani de efhaç, çoğulun çoğulu. Efhaç kelimesi. O güne kadar İslam'a gelenler bir kişi oradan geliyor, iki kişi oradan geliyor böyle teker teker böyle bir kabilden, bir yerden yeni bir Müslüman medineye geldi mi Müslümanlar baran yapıyorlar. Bir Müslümanlar kadınlar diye. Rabbim buyurdu. Allah'ın yardımı geldiği zaman Mekke o zamanlar insana göreceksin ki böyle fevş fevş böyle. Yani kabile kabile, aşiret aşiret, İslam'a gelecekler. Fesebbih Sen tesbih eyle. Bi'amdı Rabbike Rabbine hamd et tesbih ve Vestağfirhu Onu istifar ile İnnevkan tevabı Allah tevabtı tevbi kabul eder. Şimdi gelin biraz ışık, kısa da inşallah Mekke-i Mükerreme'nin fethi olayına. Tabi bu çok anlamlı, çok geniş Mekke'nin fethi meselesi. bir inşallah şöyle bir özetli özeti olarak çalışalım. Yine bu Mekke'nin fethi ilgili olarak tefsiri kebirde, ya yani bu tefsirler, İslam'da büyük kefsiler bunlar. Tefsiri kebirde şöyle buyuruyor. Bu ayet-i burada. Bu surede hem müjde var, hem Peygamberimiz Allah'ın tesbih istifa var, hem de bu surede kaderle ilgili gayet derin konular var burada. Ağır konular kaderle ilgili. Bakınız hani ibare aldım tepsiye keberden. Annesi aktarıyorum. Binnel <gülüyor> umureh işler bütün işler her iş ama insanın yemesi içmesi yatması savaş depremi. bütün işler merbutetün bevkatiha bütün işler vakitlerine bağlanmıştır ezelde bakın her iş ezelde vaktine bağlanır butraptulumuz bağlanmış. sağlam bağlanmış vaktine her şeyin bir vakti vardır demek ki. nasıl ki Güneşin doğuşu kesin olarak dakikasıyla belli ise Allah katında her şey böyle de belli bakınız şey böyle. Yani her şeyin böyle yani saniyesiyle belirli. Bir insan ne zaman oğul kızı olacak bakınız. Hangi saatte hangi saniyesiyle? Defin olurken kadın doğum yapar. Savaşta kadın doğum yapar. Kışın kardeş kadın doğum yapar, bu arada ölüm de oluyor tabii oluyor bence. Demi yani bütün işler vaktine bağlanmış ezelle Allah etmiş bunu. Ver nefsi ve Teala kaddere. Allah ter melağımız yüce melağımız takdir etti. Lihudu ise külle hadisin esbaben. Allah Teala her oluşa bir oluşuma Allah Teala, ezelde sebeple takdir etmek Sebepler. Demek ki her şeyin bir de esbab denir. Esbab esbabı sebebin çoğulu. Demek ki her şey ezel de, bir ezelde veren de sebep takdir etmiş. Sebep böyle. Hem işin oluşumu takdir olmuş hem de bunların sebebi o da ezele takdir olmuş. Efendim insan ölecek. Ömrü bu kadar. Ha, o kadar. Nasıl olacak ama? Nasıl yörecek? Tamam Arabamı çarpacak, tansiyonu çıkacak, başımı dönecek, beyin karaması mı olacak, savaş mı olacak, deprem mi olacak, kişiyamız bir iş yapacak? Bunlar hepsi böyle ezelde. Esbabı ile beraber, yazılmış takdiri o esbabı ile beraber. Mi? Her şey bir sebep demek ki. Böyle. Tabii bizim gibi gafile ne yapıyor? Bizim gibi gafiller Bizler sebepte boğuluyoruz, o kudreti göremiyoruz. Arkasında ilahi kudret var, azamet var. Yüce merhamun kudreti arkasında var. Bizler ne yapıyoruz? Bizler sebepte boğuluyoruz. Baksan böyle yaptı, böyle yaptı, bu böyle, bu böyle yaptı. Yok. Aslında elde olmadan, bazen insan, düşme insana iyilik eder. Niyeti başkadır, elde olmadan ama. Bazen dostluğun sana kötülük eder elinde olmadan. Muayyen eden sebebe belirli, muayyendi bakmamalar. Ve kadem kader eten her şeyin bir de bu kader baktığı vardır. Yesta kiül fiha et ve tekhuru. Bakın işte alıntıları. Allah'ın ezele takdir ettiği bir olay. Vakti de belirlenmiş, onun sebepleri de belirlenmiş, belirlenmiş. Bu olayın, bu oluşumun takdimi, teyri, muhaldir diyor. E Neydi takdimi? Bir an önce gelmesi, yani bir saniye olması ve hatta bunun bir saniye ertelmesi muhaldir olamaz. Olamaz Örnek mesela yağmur yağacak. Ne zaman yağmur yağacak? Ezere takdir olmuş. Tamam yağmur yağacak ama sebep lazım. Önce bu belirmesi gerekiyor. Hiç bu sebep işte. Allah bunu da takdir etmiyor. Bulutun oraya gelmesi için bu oraya topların bir sürücü lazım bunlara. Sevk eden lazım rüzgar. Allah rüzgar da gönderir. Onlara diye toplar. Çaban nasıl toplar sürülerini? Onu göğendiriyor bunları. Rüzgar da gelir, bulutları süzer. Münal musra deniyor buna. Yani sıkışır bulutları böylece. Bu rüzgarı sürer böylece. Allah Teala bakın sevbin adı yarat, takdir etmiş böyle. Rüzgar çıkacak. Rüzgarın yönü, rüzgarın gücü, kuvveti, yüksekliği Bulutun oluşumu, bulutta ne kadar yağmur yağacak, nereye yağacak? Bunların vakti de belirlenmiş. Bu yağmurun Allah'ın tadiline vakit gelince aman dur yağma işte açıda bir şeyim var. Bir dakika bekle. Diyemeyiz. De. Yani dünyanın en güçlü kuvvetleri. Bugün süper güçleri. Mesela fırtına geliyor. Fırtına geliyor. Aman dur fırtına. Önlem alayım. Yok, yok, Allah. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Yağmur yağacak. Bir dakika sonra gel. da Önce gel. Yok tamam. Demek ki Allah'ın yardımının da ve fütuhatların da vakitleri belirli bir de bunların da sebepleri de ezelde belirlenmiş. Yani sebepler meydana gelecek, vakti gelince olacak. İşte gelemiş inşallah bu kanıtan sonra bu konu ışığında bu kadir iman yönüyle Mekke'nin fethindeki gelişmene bakalım. Önce yani tabi altyapısı. Nasıl oldu? Şeyin feşeğinde böyle yavaş beyecek. Böyle. Yani sebeple birbirine bağlantılı geliyor böylece. Önce Hudeybi'ye anlaşması vardır. Hudeybi'ye Mekke'ye bir yer ismi. Orada bir anlaşma yapıldı. Ne zaman? Hicret'in 6. yılında Hücretin 5. yılında Medine'de düşmanlar, Mekkeliler, Medine'ye saldırmaya geldiler. İşte en iyi savaşman için yapıldı. Yani Müslümanlar, çıkı düşmanlar savaşamadılar. O anda. Ertesi yıl, 6. yılda, Peygamber hesabına ki, ben Mekke'ye gideceğim. İsteyen gelsin gönüllü. Kaç yıl geldi? 1500'i bulmadı. Bulmadı böyle şey. Bir de gelmeyenler ne dediler? ki bu intihar dediler. onların görüşü baktı. Daha geçen yıl Mekkeler Medine'ye saldırınca Hazım Hamalîs Madethir savaşı var korktu yani savurmaya çekildi. Kalkmış şimdi Mekke'ye ayağına gidiyor. Yani düşmayanın kentesi ne olacak arda? İntihar mı dediler. Ancak sahabelerden 1500 yakını, 1500 tam rakam da tam değil, eksik biraz ondan da, ne yaptı bunlar? Madem Resulullah geliyor, ona ne olsa önce bize olsun. Ona canımız kurban olsun diye, bunlar en seçmeler. İşte bunlar biat-ı rızvan bunlara muhtemelen der. Bunların makamı başka bunlar. Böyle. Petit Suresinin bu konuya geliyor. Tabi her konu ayrı bir konu yani her bahşarı bir çektik öyle bir İslam şey as saadet bunlara geldiler. Hudiye gelince gelince Mekke'nin tabanına bunların, Mekke'yi sokmayı dediler onlara. Saber tabi şaşırdı bir anda Peygamberimiz de kabul etti tabi. Orada bir anlaşma yapıldı. 10 yıl geçerli olmak anlaşma yapıldı arada. O sene Müslümanlar Mekke'ye girmeyecekler, ertesi yıl gelip ömrü yapacaklar. Bu on yıl içerisinde birbirine saldırılmazlık anlaşması. Burada bir de bir şart konuldu burada ki, onu Müslüman sahabeler bunu pek içine sindiremediler. Eğer Mekke'deki bir kişi dinine girip de Medine'ye gidip sığınırsa, onu Medine'nin peygamberimiz müşrik teslim edecek. Ama Medine'deki bir Müslüman haşa dinden çıkıp Mekke giderse ona geri vermeyecekler. Bu Müslümanlara güç geldi. Ya Allah nasıl olur? Biz, bir, nasıl olur kardeşimizi, kardeşimizi derten? Tabi kaderin sırları, cilveleri e, perdeleniyor. Lefemizde yazılı. E, Peygamberler bile her an göremezler. Bazı Rabbim perdi aşar Mevlam böyle. Yani bir Rüzgar eser gibi nedir rüzgar esmesi? Manevi celbi Bu daha peygamberlere daha açık gelir böyle. da bu bazen gelir. Bazı evliya da bazı gaybı, sırrı bilebilir. Hepsi bilemez ama. Nedir bu? Onda evliyullah'a bir celbe gelir. Celbe çekim. Ruhsa Allah çekin ruhunu böyle. Allah diyanda bir anılır böyle. Onda evliya ki de bilmez ama. Nefsin mezarında o anda sanki bir mavi bir cehrib rüzgar perdi aralıklar oradan bazı sürü görür. Diğer peygamberleri olayı sürü gördüğü için hepsinin kabilesi arada anlaşma on yıl müddetli on yılda birbirine saldırmazlık paktı var. Bir de bunun dışında isteyen küçük kabilelerin isteyen mekilere tabi olacak, onların koruması altına girecek i̇steyen de Müslümanlar tabu koruması girecek. İşte o anda Kuzah Kabilesi vardı Mekke'ye yakın, o peganımızın korumasını tercih etti. Henüz aynı ama beni peki Kabilesi de Mekkelerin koruması altına girdi. O anda bunların baş olaylar görüyor. Bak, o anda bakışlar yani basit bir olaylar. O anda bulunan sabre bile bu sürü çözüm o anda beliriyor. Yani ne oluyor bilemiyorlar beliriyor. Ama Resulullah burada duruyor muhtemelen. Hatta şöyle bir olay oldu. O sonunda anlaşma madde madde yazıldı. Karşatuf süreleri bire var. O dikilü meseleleri yazıldı. Sıra şimdi imzaya geldi. Hazreti Ali katip. Hazır yazıyor. Bunları bir de beyannamesi Ali yazdı. Peygamber tarafından Muhammed Resulullah altına buyruk olacak. O zaman yürü geçiyor zamanlar. Hastalı Ali yazdı altına şimdi. Karşı taraf bir Süheyl filan filan yazıldı. Saygı peygamberimize Muhammed Resulullah yazıldı. Dedi ki şimdi karşı tarafın heyeti müşki tarafı bunu buradan sil ediler. Biz de resulunu tanımıyoruz. Peygamber tanımıyoruz bir sene. Böyle. bunu sil, yerine Ablu Muhammed yazılsın buraya. Yani sıradan bir insanla yazılsın beresh şey. ya. Peygamber diyor ki e, siz kabul de ben Allah'ın Rüşdüyüm. Bu burada dursun bu. Altı mür basalım. Olmaz. Anlaşmayı bozarız. Kabulde anlaşmam bozuyor. Peygamber diyor kazıt Ali'ye Ali. Orada muamele kelimesi dursun. Resulullah Allah. Onun sil. Yani kazı olman tabii sil yok da beresh çakır kazacak bunu. Oradan sil kazı bunu oradan beresh. Hazreti Ali cevap vermedi adamlar. Peygamber tekrar döndü. ya Ali, Resulullah sil ordan. Hazreti Ali cevap vermedi ve silmedi gene ama dinemedi Peygamber adamlar. Peygamber tekrar dedi ya Ali, Resulullah sil ordan. Onda Hazreti Ali öyle bir hal olmuş ki buna fenafilla dedir buna. Fenafilla o anda bir Allah bilir. Kimseyi görmez ki böyle şey. Ondan peygamber bizi görmez ki işte böyle. O makam kendisi anda. Şurada Hazreti Ali'ye. Ya Resulallah. Ben yemedim seni Allah Resulüsün. Ben bunu silemem buradan. Hastanın ondaki iştihadına göre Resulullah'ın silmesi yani imanın zararı gelir anlamında anladım ben her şey. Ve silemedim onu tamamdır. Ta peygamberin durumunu bildiği için, Ali Hürrem bana dedi peygamber kendisi Resulullah'ı. Ya bakalım Bin Abdullah. Hazır Şimdi bakın o anlaşma yapıldı. O anda müşrikler sevinçliler. Onların isteklerini her bir maddesi anlaşmaya kondu. İstekleri olduğu, üstünlük onlarda, galibe onlarda yani Müslüman aşağılanmış gibi olduğu anlaşmaya göre vereceğim. Amelini de vereceğiz. Teğan dön doğrudan Hayber'de Yahudiler vardı Hayber'de. Hayber Müslümanların Şam yolu üzerinde Medeni'ye yakın. Oradan sürekli Me Me Medineye tehlike var onlardan vardı işte. Fakat Peygamber bu tarafını bağlamadan onlara savaşmadı. Lakin Hayber fetholundu. Hicret'in iki yıl sonra yani böyle, Hicret'in sekizinci yılı geldi muhtemelen işlerinde, bu süreçleri de geldi Peygamberimize. Ya Muhammed'im, Habib'im, artık işte Allah'ın yardımının fethi vakti geldi. Sebepler oluşuyor bakın. Şeyen yani şeyen şeye, seyahate oluşuyor bu şekilde. Nasıl bir seyahat oluştu? Bakın çok basit böyle. O anda böyle gözden kaçan, dikkaten kaçan iki konu vardı. İki kabile, biri Mekkelere tabi oldu, biri İslam'a tabi oldu böylece. Işte. Müşrik işte böyle. Mekke'lere tâb olan benim bir kabilesi, iki yarı kabilesi düşmanlık vardı işe. O Beni Lekir kabilesi Uza kabilesi aniden saldırdı. Mekkelen bazı bunlara yardım ettiler Mekkeliler bunlara yardım etti. Silah da verdiler yardım ettiler bunlara. 23'ü öldürüldü Uza kabilesine de. Uza kabilesi Peygamberimizin güvencesinde anlaşma gereği bu kabilden 40 kişi geldiler. Ya Allah, biz senin güvencindeyiz. Sen de güvence verdin yarısı Resulallah. Benimdeki kabilesi müşriklere ve Şu kadar öldürürler. Peki haber vermen Mekke'yle Onun diyetini veriniz ve artık korumak var. Ben Onlar bunu kabul etmeden mutlulamlar. Derken anlaşma fes oldu. Yani anlaşmayı Mekkele boğulmuş oldular şimdi. Anlamadan kalktı böyle şey. Peygamber için artık haberdi eshabına, eshabın sabar hazırlığına başlayan bakayım. O güne kadar neye gidilecekse peygamber söylerdi. Plan yere gideceğiz. Haber verdi. Bu defa peygamberi gizidi. Ancak bazı yakın sahabelerin peygamberi bildirdi. Bu gizlendi bu Etraf kabil haber verildi. Ramazan'ın başında 28. 8. yılda Ramazan haber öyle etrafına Allah'a yemin eden ate inananlar Medine'ye toplanısındar diye. 10.000 kişi, 10 kişi, 10 kişi toplandı bakınız. 10.000 kişi hepsi gönüllü toplandı 10.000 kişi toplu. O içinde şöyle 10 bin kişi var işte. Toplandılar bunlar. Ramazan'ın 20. günü Ramazan ayında Yola çıkıldı. Yolda iltihaklar oldu bunlara. 12 bini buldular bunlar. Peygamber Aleyhisselam yeri işte gidi tuttu. Hatta Huza kabilesi Mekke arasındaki yol tuttu. Kimse geçirmedi. Mekkelere ani baskı yapılması için. Çünkü haber alırlarsa tabi savaş nizamına girecekler. Savaş olacak. Kan dökülecek. E, Mekke emin belli olduğu için Orada savaşlamaması için peygamber orada. Bunu tecrübe açıldı böyle. Ve Ramazan'ın 20. Cuma günü elhamdülillah sabah Ramazan sonra Mekke mükemmelere gayet rahatça girildi. Dört kolda girilmekte. Gerildi Tabii Çok geniş daha olaylar oldu böylece. Ramazan 20. Cuma günü sabah Ramazan mütakip dört koldan Mekke'ye girilirken peygamber şu öbürlüdü düle komutanlarına Sizlere saldırı olmadan kimseye saldırmayın. Sakın silah çekmeyin. Kimse bunu kanamasın. Burası Allah'ın en bellisidir böylece. Ancak size saldırı olursa o zaman savunmak için size savaşa birisi gereken Üç koldan girilen koldan bekle kimse saldırılmazdı. Korktu, panik kapıldı bunlar. Yalnız fikrime Ebu Cîn'in oğlu. Bir de Süheyl ile Safhan'dan üç tane kişi. Bunlar ne yaptılar? Asker topluyorlar bunlar. Bir yöreye tuttular bunlar. Karşıda da halb Belit İslam komutanı karşılaştılar. Hazırlı Halb bunlara nasihata bulundu. Bakın, önümüze kesmeyin. Artık Mekke fetih vakti geldi. Allah bunu nasip etti. Dünya bunu önleyemez. Nasıl etti? Onun aksine ok attılar bunlara. İkiden sahabe şehit oldu. Bu hazı halvet tabi saldırıyor bunlara. 13 tanesi öldürüldü, kalanlar kaçtılar. Bu kadar oldu böyle. böyle. 13 kişi orada öldürüldü. Peygamberimizin girindiği kolda bulunan sahabeler tabi İslam'ın o erhamdiller gücelişinin Arapya Ramadası'nın hakimiyetinin egemenliğinin bir simgesi bu. Mekke'nin fethi günü evvel. Yani İslam'da en mühim konu Mekke'nin fethi. Peygamber Alisem Hazretleri deveyle gelirken Kabe'yi Peygamber'e gördüğü anda Peygamber'in durdu olduğu yerden tebrik eder Peygamber'imiz. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye. Orada bulunan on binden sahabenin her bir anda tebliğ getirirler böyle. allah Ekber, allah Ekber deyince Mekke'nin sanki dağ arablığına eşlik Mekke'nin dağları da. Kabe çevresinde Mekke mükerreme sanki bir o tekbirle sallanıyor. Allah' adamı büyüklüğüyle sallanıyor. Sanki dağ eşlik ediyor bunlar yankı şeklinde. Haber. allah Ekber diye. Hakikaten müşrik varsa panik hapallılar. Bunların bir kısmı da Harim-i Şerif yani Kabe'nin bir kısmı da. Peygamber arasında geldi, Kabe'nin yanında, kapıya çıktı Peygamber'e. Karnın kapısı biliyorsun var böyle, eş yüksektir. Çıktı, sordu onlara, ey Mekkeliler, benden nasıl bir muamele bekliyorsunuz? Tabi aslında beklenen şey belirli. 13 yıl Mekke'de Müslümanlara işkence yapıldı, Baskı yapıldı, zulüm yapıldı, yani katliam yapıldı. Müslümanlar hiç de mecbur kaldılar. Peygamber'e sardılar, öldürmeye kalkıştılar. Böylece. Şimdi nedir bundaki, bunun normal bir karşılığı nedir? İntikam. Din adına almak. Mekke'ye böyle bir şey bekliyorlar. Yani hepsinin başta kesilecek, bir intikam alınacak, bir kıyam alınacak aralarında, hepsinin başta, önünde eğik, Tabi ağlayanlar, titreyenler, kadın eline kapanmışlar, çoğunlu sarılanlar. Artık mevki kıyamet günü sanki böyle. Artık gittik derken Allah'ın Resulü son peygamber kadar. Şöyle buyurdu. Yunus Yusuf'un dediği gibi diyorum sizlere. Yaptığınızı başka kalkmayacağım. Kalkmayacağım. Hepiniz tülaka, serbestle buyurdu. Dağılın, işin bunun daha bekleyen bekçiler bir deme şaşırdılar Allah, Allah Yani baştan kesilmesini beklerken o gün şahtan özellikle bunlar böyle olunca yani İslam'a gelin koşulu yok buraya bakmadanlar. Yani tövbe edin, özür dileyin, af dileyin, Müslüman olun gibi böyle hiçbir koşu yok. Hiçbir koşulsuz yaptığınızı başınıza kalkmayacağım. Hepiniz serbestsiniz, doğal birsiniz. Bir anda Mekkeliler arasındaki tabi korku yerine sevinç geldi böyle. Ağlan başladılar. Dediler biz bunu tanıyamamışız Muhammed'i. Aramızda doğdu, büyüdü. Onun için burada peygamber yaptı ama biz bunu tanıyamamışız. O insan insanmış o derdikten. Peygamber, peygamber Aleyhisselam muhteremler Kabe'yi tavaf etti. Tavaf ederken de putları devirdi böyle. böyle. Peygamber'in elinde bir denek vardı. Hangi puta işareti karşıdan düşüyordu? O gün için Kabe'de 360 tane put vardı bak. Onların taşlarda heykelleri vardı. Yani. Buna devildi aradan. Peygamber'in tabi taf ediyor. Peygamber'in taf ederken Ebu Süfyan Mekke'nin reisiydi kendisi. Ve Mekke'ne feth hocaya gece Müslüman oldu. Okunuğa da girmem geniş olduğu için konu. Müslüman oldu ama İslamı da kalbinden yatışamamış daha böyle. Yani şekle Müslüman olmuş, henüz kalbi sarznında da kalbi de teriti de kalbi or durunaymış. Bati ki Peygamberimiz sahabeler, ki tavaf ediyorlar. Hatta müslümanlar. Tabi o olamadık. Nasibimiz değilmiş. Onlar nasıl muhtemelenler? Şöyle yapıyor sahabeler. Peygamber, Arkadaşlar peygamberimizin, peygamberimizin peygamberimizin ne adını ayağına basıyorsa oraya ayaklarına basar mısın? Aynı ise böylece. Yani sahabelerde böyle peygamber şey canlılar böyle. Öyle şeyden, etrafından her biri de. Evin sücudan tabi Tafiyetin dışarıdan bakıyor onlara. Bahattı ki bunlar kendilerine ruhati vermişler, manet vermişler kendilerine bunlar. Yani dalgın bunlar. Ona göre gaflet yani bunlar. Şöyle düşünün kendi kendine. Ben de Taif'e doğru gideyim. Orada çok müşrik var. Büyük kabile var. Oradan asker toplayayım, geleyim. Bunlara baslı yapayım ben bunlara şimdi. Baslı yapayım. Bunların birini tek sağa bırakmayayım. Bak. Ve düşünüyor böyle. Yani gideyim tam artık kafasından plan kuruyor. Peygamber karşısına geldi. Peygamber çıktı taraftan. Yanına gitti. Ya Ebu Süfyan ne, düşün, ne düşünüyorsun? Ne düşünürsün ya Ebu Süfyan? Hiç ya Muhammed. işte öyle bakıyorum, daha bakıyorum. Peygamber gülümseydi. Ya Ebu Süfyan düşündüğünü yapsan da ordu toplasan da Allah'ın yardımının fethi vakti geldi. Kimse önüne geçemez bunu. gelmesi garip gelirim. Hürsi ağlam başladı. Ya Muhammed. Şu anda inandım ki sen Allah'ın hak peygamberisin. Bak. Sen ben bunu düşünüp bildin. Hak peygambersin dedi. O anda imanı tam kemal kudumatı. Yine o anda bir Mekke'li müşrikte Mekke'li müşrikte zehirli bir hançerini içine saklamış. Saklamış. Amacı tavaf arasına müstahabarsına girip de Pegan yakışıp da Pegan'ın sukaş yapmak amacıyla böyle. Ben şu öldüreyim de diye bunu gözüne koymuş, zehirli tabuk kesin anciğerini saklamış, böyle yavaş yavaş Pegan'ın sokumu uğraşıyor, uğraşıyor. Artık Pegan'ın az kaldı. Yani artık neredeyse gerçekleşecek am amacını tam artık kendine güven geldi. Peygamber döndü. Sen filan mısın? İsmi söyledi. Evet. Ne düşünüyorsun? Ne yapmak şu anda? Peygamber ama. Ne yaparsın şu anda? Hiç bir şey, şey, şey yapmak istedim. Taf ediyorum. Yani, buradaki, çıkar bakalım. Ançıra bu şekilde. Çıkar bakalım oradan. Hemen çıkardı. Ya Allah. Şu an iman ediyorum sana böyle. İmana görelim böyle buyurdu. İmana görelim böyle buyurdu. Şimdi tabi muhteremler sahabeler çok çileştiktir sahabeler. Onların çifti, yani din yolunda ama. Onların çifti böyle milyonlar bize verirse isyan edebiliyorlar. Kaldıranmayacaklar. Ama onlar tegambizin ruhaniyetinde, tegambizin kanadı altında o malumet ruhsal hali feyizli onlara böyle. Murciyel yaşıyorlar bunlara böylece. Onlar iman tabi bambaşka böylece. Peygamberimiz orada şimdi ne yaptı muhteşemler? Tavahtan sonra dört rekat önce kuş namazını kıldı. Dört rekatta şükür namazı kılmak Demek ki böyle fetihlerde böyle zafereç işte ne gerekiyor böyle? allah Teala şükür namazı kılmak gerekiyor ve çılgınlık yapmama gerekiyor muhteşemler. Efendim işte, zafer, kuşun, zafer bunu zafer çılgınlık yapmak gerekmiyor. allah Teala şükür kılma gerekiyor bu şekilde. Oradan Peygamber A.S. yeri Safa tepesine gitti oturdu muhtemelen. Oturuyor oraya böylece. Bunun üzerine Peygamber'e gören Mekkeliler henüz daha müşrikler tabi. İma gelmemişler. Birdenbire bunlara bir değişim geldi. Tabi o 12 bin, bin kişinin sahabenin kiramın orada Allah diye almaları, tavaf etmeleri, Peygamber'in orada bulunması, meleklerin oraya gelmeleri mali feyiz Onları için yaktılar peygamber eşi. Bunlara koşarak geler peygamberimize. Ya Muhammed. İşte onu derken peygamber der. ya da başlattılar. İşte ateşlerim burada gerçekten muhteremler. Şeytın <gülüyor> vate gelince insanlar dinine ferş gelecekler. Elhamdülillah ben şahsen çok sevdiğim müslümanlar peygamber o gün de gördü peygamber yani i̇nsanlar İslam'a koştuğuna gördü peygamberler. böyle cemaat cema'a böyle kabre kabre geldiler böylece. Yarışlı bir belirle böyle Müslüman olması için böyle. Erkekler sonra kadınlar geldiler böylece. Şimdi görürüm Şahin Suriye'nin sonundaki tesbih hata. Rabbim Şahin Peygamber buyurdu ama Rabbine hamle tesbih ele Rabbine istiğfar ele o tevvaptır. Fesbih, Birhamdül Rabbim ki. Ettesbihü hiyye sıfatül celal. Şimdi tefsiri aldım, aldım bu ibareyi de. Şöyle buyuruyor. Bu da Rabbim buyurdu. Fesbih. Buradaki F, fe buna fayet takibi deniyor. Yani hemen Habibin sen, yani daha fetih gelmeden önce Allah'a bir Allah tesbih Sübhanallah. Sübhanallah. Bir hamdike, hamd ile ve bir hamdiyi hamd böyle. Peygamberimiz hep bu okuma başlamıştı. Mekke'nin Fethi'nde ayıncı da böyle. Sübhanallah ve bir es Estağfirullah ve tüb ileyhim. Demek ki Müslümanlar günümüzde bunu okumana çok gerekiyor. Bütün dünya İslamlar, Müslümanlar Burada dört şey burada geliyor burada. Bir Allah tesbi, Subhanallah ve bir hamdi, ve ütb ileyi. Yani ayet-i kerimedeki feştebi Subhanallah, bir hamdirabik ve bir hamdi, ve estaufuru ve innekan tevaba ve ütb ileyi. Yani bu şekilde anlamına bakalım muhteremler. Sübhanallah. Allah teşbih tenzih ederim. Rabbimizin iki kutsal özel bir sıfatı vardır. Celal sıfatı, Cemal sıfatı. Celal kahur, kudret azamet, egemenlik, hakimiyet kainatta. Cemal Güzellikler, nimetler vermişsin Mevlamız'a böylece. Allah'a tesbih etmiş, Sübhanallah. Allah-u Teala her noktada mülezzehettir. Çünkü celal sıfatı vardır. Azamet sahibi, kudret sahibi, kahhar böyle. Cevreder bütün varlıklara böyle. İster istemez böyle. Yani bir atomun şekilden elektron nasıl dönüyorlarsa aynı güçle yıldızla dönüyorlar. Mera'a Denizde balık yüzü gibi galaksiyelde yüzüyorlar gökyüzünden. Güneşin de, ayın da Mevlam Küllün fi felekin yesbehum hakkındasın. Her biri kendi feleğin yörüngesinde yüzüyorlar. Allah'ın belirlediği her bir yörüngesi var. O azamet kudret Mevlam baktı. Yani bir sübhanın anlamını muhtememler ben acizane yani şöyle üç hafta bitiremem o kadar muhtememler. Bir anlayabildim mu tabii. Üstüne anlamı başka da muhtememler. Müslüman Allah. Şimdi bakın azı cemaatimiz şöyle Allah'a için tefekkür edince göreceğim. Atomun bir çekirdeği var değil mi? Çekirdeği var böyle. Proton var, elektron var böyle. Noton başka şimdi? Not protonlar çekirdeğinde bir de elektron var. Elektronlarım da ama hepsi bir tane değil ki. Atom numarası var. Gideceğim bir tane mesela. O şey işte de atom var. Rölümde 91 atom var böyle. bakın böyle. Düşün mühteremler. Yani yüz küsüre ulaşıyor elektronların sayısı. Atom nedir? Bir iğnenin ucunda milyonca atom var muhteremler. Yani iğnenin ucunu milyona boyun bak benim muhterem. Bölüm vereceğim. Hayal edemeyiz bunu böyle. Atomla böyle çıkıyor. Bunun işte bir de çekirdeği var. Bakın işte bir boşluk var. Elektronların yörüngesi var ama yörüngesi var böylece. Bunlara birbirine çarpmadan bak Dünya mutlara vereceğim. Dünya bulara vereceğim. Aynı anakudretle işte yıldızlar, güneş, galaksi mutlara vereceğim. Bir çarpmadan bunlar vereceğim. Yani şöyle. Gökyüzüne bakınca tabi güneşin büyüdüğü, azameti, heybeti, korku enerjisi, yıldızların enerjileri onlara hükmetmek, egemen olmak bize daha bir zor gibi geliyor. Öyle değil muhtemelenler? Yani atomun etrafında eğitimden döndürülmek böyle bir şey. Bunların yürüyengene farklı yörüngeleri var ama. Hem de ışık hızının yarısına yakın hızla eğitimden böyle dönüyorlar böyle çaklıyor muhtemelen. İşte Allah'ın azam kudu muhtemelen. Sübhan Allah. Fesübhan Allah muhtemelen. Acayip bir şaşma. Şey Sonra şu bizim bedenimizi yaratan. Bak. Ve bir ham diye giriyor bu. Ve bir ham diye Allah'ım hamd ederek tesbih edelim. Hamd. Şu bedene yaratan Mevla muhtemelen. Atımın çekirdeğindeki elektronlar gibi yıldızlar içimizde de hücreler var. Hücre. Hücrelerinde bir de çekirdeği var. Çekirdekte hücrenin merkezi o. Yönetim merkezi çekirdekler. Ayrıca da bir sıvı var. Çekirdeğe bu sıvı içerisinde. Ben. Oradan gıdası alıyor. Şu bendeki hücreler 30 tür hücreyi buluyor. Ortalık insan hücreleri. Hücrenin her birini yarattan, yöneten, yönlendiren kudret azamet. Bunu biz yapıyoruz Allah aşkına. Tamam biz ne yapıyoruz bunlara böyle şey böyle? Şu belere ne gerekiyor belere? Değil mi? Bir alışveriş gibi duşla, bağlı duşla bağlıyız. Gaz alışımı yapıyoruz böylece. Karnı üstü satıp yerine oksijen alıyoruz. Bunu yapan kim? Tamamdır. Bu solum sistemini yaratan kim? Tamamdır. Havayı yaratan kim? Oksijeni yaratan kim? Burada dengeyi kuran kim? Akciğe şey. bunlar toplan geldiği halde Akciğe ne yapıyor? Laboratörü tahlil ediyor, oksijen alıyor, kanyol Gıdayı yaratan. Gıdaya tadı veren, rengi veren, kokuyu veren. Hiçbir şeyde başıboş değil. O adı ne kalıyor mu? Kola böyle. ve bir hamdiyeye bak. Subhanallah, Allah'ın celan sebatına şaşırma kul, şaşkın. O şaşırma şaşırmaya Şaşırmaz ki böyle şey. En eski ilim dalı tıp. En eski böyle. Hatta başımın ilim dalı tıptır böyle şey. Bakın, o günden günümüze kadar tıp ilmiyle araştırma yapılıyor, incine yapılıyor, yapılıyor, yapılıyor, yapılıyor. Ama ne kadar yol alındı muhteremler. Ne kadar yol alındı efendim. Öyle hastalıklar var. Hastalıkların teşhis zor, zor teşhis zor konuyor. Kişi bir hastaneye gidiyor. İşte muhane ediliyor, tahlil yapılıyor. Teşhis tam konamıyor. Bence. Yanlış tedavi ediliyor. Oraya gidiyor, buraya gidiyor. Henüz de hasukarın teşhise konamıyor. Tedavisi inince aciz tıp. İşte allah Teala teşbih, hamd etmek. Arkadan ne geliyor? Estağfurullah. Şu insijan deniyor bana. Şu dizgi Şuna bakın teyamba. bak, Dizgiye bakın ben, dizgeye bakını böyle. Estağfurullah, Allah affeleye. Allah'ım sen kulluk edemiyorum. Bu nedir? Bunda yukarıda marifet buna buna da marifetullah. Allah'ın kudretini bilme, imit Allah'tan bilme, Allah'ın büyüklüğü karşısında kulun azdini anlaması. Eline bir şey gelmiyor. Her bir şey gelmiyor. Allah Teala izin vermese soğuk alabilir miyiz? Alamayız mezmutayanlar Yani burun açık, tıkanık değil. Gırtlak açık. Demek bu açık. Havada oksijen de var. Ama Allah izin vermese kişinin abi nefes alamıyor. Oo, nasıl sıkılıyor? Bunu alıyor, daralıyor böyle, kızarıyor böyle, başlıyor böyle. Aslında kaldırıyorlar. Ne var? nefes alamıyor, nefes darlıyor amadır Şu bedene çalıştıran güç bu. Kul aciz acil Aciz Ne gelir arkadan? Estağfurullah. Bakınız. Estağfurullah. Allah'ın seni Aferin. Sana kulluk edemedim ya Rabbi. Emrettiğin emri. Uyamadım ya Rabbi. Yasakladığın Onu işledim ya Rabbi. Yani kulu haddeme kalmış Allah kulluk etmek derimler. Arkada ne geliyor? Ve Ben Allah'a dönüyorum artık bak. Bak. Burası yok mu Allah'a dönüyorum. Bu iley zamirdir ona. Estağfurullah ona yani. Ona Allah'a dönüyorum bak. Allah'a dönüyorum. Nereden? Nefsin isteklerinden. Böyle. Şehvetten, öfkeden, kinden, maldan, mülkten böyle. Bütün varlığından böyle soyutanım. Allah'ın emrine dönüyorum böyle. Allah'a tam teslim oluyorum anlamına geliyor. İşte peygamber, sahabeler bunca okullar mekek fetih önce müteferriler yine bunu okullar. okulda bunu İnşallah bize de devamı inşallah taala ee, şu anda belki bunları tabii işte yazamamış vardır. İnşallah baştan tevzi bu işi yazılı verecek buradan inşallah. Yazılı olarak inşallah. Ben tekrar tekrar inşallah. Sübhanallah'ım. Yani buradaki baştaki sin bir de biri B müteferriler. Arapçada p harfi yok. Yani süf diyor bazıları, o anlam bozuluyor burada. Bir de sub olursa sat olur, anlam yine bozulur. Süb, yani sabahtan oradan geliyor evvelce, köken geliyor. Sinile ve be. Sübhanallahi ve bihamdihi estağfirullah ve tüb ileyh. Rabbim inşallah muhtemel cenab Rabbim inşallah Müslüman yardım inşallah muhteremler. Allah bize nasip yardım etsin de inşallah şartlarına getirelim ama. İmten şart var ya itirmen inşallah. Liyatana Fatiha.